Merhaba değerli dinleyenler. Akra FM'de yeni bir İslam bilginleri ve icatları programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Geçmiş programlarımızda da değindiğimiz gibi, Kur'an-ı Kerim'de kısa ve öz işaretler verilen müsbet ilimlerle dini ilimler parçalanmaz bir bütündür. Böyle olunca da İslam bilginleri, tefsire, hadise, kelame olduğu kadar fiziğe, kimyaya, matematiğe de bu bütünlük içerisinde bakıyor, hiçbir ilim ayrımı yapmadan hepsini öğrenmeye çalışıyorlardı. Onlara göre ilim barışa, sulh ve sükuna, mutluluk ve huzura hizmet etmeli, hepsinden önemlisi malifetullah'a, Allah'ı tanıyıp iman etmeye götürmelidir. İlim ancak bu yolla gerçek manasını bulabilir. İşte İslam bilginleri ilme bu anlayış içerisinde bakıyor, gayretlerini faydalı ve verimli hale getiriyorlardı. Bu işi öylesine ileri götürmüşlerdi ki Bedir savaşı sonunda Müslümanlar ellerine düşen kimselerden serbest kalabilmek için ödemeleri gereken fidyeyi ödeyemedikleri zaman on Müslüman çocuğuna okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakmışlardı. Bu şekilde bu yolda takip edilecek usulü de göstermişlerdi. Evet gayretler ancak ilimle iman kol kola olursa meyvesini verir. Yoksa ilim Süleymaniye'yi görüp Mimar Sinan'ı inkara kalkmak gibisinden bir gafillik olur ki, bu da insanı ilim adına cehalet çukuruna yuvarlar. Birçok batılı bilgin de bu gerçeği görmekte gecikmemiş. Müslümanlar için Allah kelamının fikir hamlelerinde ilham kaynağı olduğunu söyleyen ünlü Fransız yazar, Arthur Pellegrin Kur'an-ı Kerim'in insan fikrinin en yüksek teorilerini besleyebilecek derecede bir servet olduğunu belirtir. River de şöyle söyler: "Bu yükseliş ve gelişmenin sırrını bize Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti ile Hz. Muhammed'in hadisleri vermektedir. Bu ayet ve hadisler Müslümanları ilme terakki ve medeniyete davet etmiş, ilmi, terakki ve medeniyeti Müslümanlar için dini bir vazife saymıştır. Yabancılar tarafından bu şekilde hakkı teslim edilen ilmin teşviki neticesinde, mescitlerin, camilerin, mektep ve medreselerin öğrencilerle dolup taştığı o dönemlerde herkes ilme koşuyordu. Hazreti Ali kerremallahu veçhe efendimiz, bana bir harf öğretenin kölesi olurum demişti. Bu cümleyi düstur olarak gören insanlar, büyük bir heyecanla ilim meclislerine iştirak eder, bir şeyler öğrenmeye çalışırlardı. Bilgilerine her gün yeni bir şeyler katmak, sevinç olarak onlara yeterdi. Bazen heyecan dalgaları o kadar büyük olurdu ki, insanı bilmediği, tanımadığı diğerlere götürürdü. Kişi ilim sevdalısı olunca bunu zevkle yapardı. Niçin yapmasınlardı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleri vardı. İlim yolcularına melekler kanatlarını sererler. Onlara denizlerdeki meleklere varıncaya kadar her şey duacı olur. İlim yolunda harcanan bir günlük süre, Allah katında yüz kere savaş yapmaktan daha sevimlidir. İlim öğrenmek için yola çıkan kimse, cennetin yolundadır. Bunlar insanı gayrete getirmek için yetmez miydi? Profesör Nicholson, ilim yolcularının bu özelliğini hayranlıkla şöyle anlatır. Büyük bir araştırıcı ve öğrenci kitlesi aşırı bir gayretle, üç kıtayı dolaşıyorlar. Ülkelerine de bal yüklü arılar gibi dönüyorlar. Dört gözle bekleyenler hemen etraflarını sarıveriyor. Onlar da ilim ve marifete susamış topluluklara getirdiklerini aktarıyorlar. Bunlar bazen topladıkları malzemeleri ve dinleyerek öğrendiklerini kaleme alıp herkesin istifadesine sunuyorlar. Bu arzu ve iştiyakla köşe bucak yayılan ilim sonucu, ülke baştan başa kütüphanelerle dolup taşmış, genel ve özel kütüphaneler her yanı sarmıştı. İlk kütüphaneler cami içlerine ve bitişiklerine kurulmuştu. Sonunda öğle kütüphaneler meydana geldi ki içlerindeki kitaplar 400 bin ila 1 milyon arasındaki rakamlara ulaşıyordu. Bu kütüphanelerin büyük çoğunluğu çeşitli sebeplerle yok edildi. Hülagü Han, Bağdat'ı altüst ettiği zaman, kütüphanelerdeki kitapların birçoğunu çukurlara doldurup yaktırmış ve nehre attırmıştı. Haçlılar, Trablus Şam'a girdiklerinde, 3 milyon ciltlik kütüphaneyi ateşe vermişlerdi. Endülüs'ün geriye alınışında da yüz binlerce cilt kitap tepeleme yığılmış, ateşe verilmişti sadece Gırnata’da 70 kütüphane bulunuyordu. 1491’de batılıların gırat'ayı işgalinde 1 milyondan fazla kitap yakılıp yok edilmişti. Değerli dinleyenler, İslamiyetin ilk günlerinden itibaren oluşmaya başlayan mescit ve camiler, normal ibadet işlevlerinin dışında, uzun yıllar ilim yuvası olarak da görev yapmıştır. İlk öğretim müesseseleri onlardır. Mektep ve medreseler yapılıncaya kadar, camilerde ve daha sonraları bunlara ilave edilen dersliklerde dersler verilmiş, ardı sırada mektep denilen ilkokullar her köye, her mahalleye varıncaya kadar yaygınlaştırılmıştı. Daha sonraları Osmanlı döneminde Sıbyan Mektebi adı verilecek bu okullara ilaveten medreseler inşa edilmiş ve bunlar bugünkü lise ve üniversite eğitimlerini vermişlerdir. Buralardaki öğretmenlik yapan bilim adamlarına da müderris adı verilmiştir. İslam, kültür ve medeniyetinin temellerini atan son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdi. İslam ülkeleri ise onun gösterdiği istikamette ilerlemeye, hizmet kervanını götürmeye çalıştılar. Buna göre emeviler edebiyat ve sanatta ilerleme gösterdiler. İlim onlarla olgunlaşma yoluna girdi. Müsbet ilimlerdeki çalışmalar onlar zamanında başladı. Hazreti Muaviye'nin torunu Halid bin Yezid, Kimya başta olmak üzere birçok fen ilminin gelişmesinde birçok hizmetler verdi. Emevi hükümdarları bilgin ve sanatkarlara değer veren kimselerdi. Emevilerin ilmi yaptırımları Abbasilere altyapı oldu. Değerli dinleyenler, Abbasi dönemine geçmeden önce şimdi dilerseniz güzel bir eser dinleyelim. Bu Akra Efem, Akra, Akra, akra Efem, tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra. akra. İslam bilginleri ve icatları programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce Emeviler döneminden bahsetmiştik ve şimdi de Abbasiler dönemindeyiz. Abbasiler dönemi, ilim, fikir, medeniyet filizlerinin yeşerdiği, yeni hamlelerin yapıldığı bir dönemdir. Birçok ilmi, gelişme, keşif, buluş ve orijinal fikirler bu dönemde göz kamaştırır. 508 yıl süren Abbasi hükümdarlığı döneminde ilim bünyesi daima canlı tutularak kültür seviyesi düşürülmedi. Halife Mansur, özellikle Harun Reşit ve oğlu Memun dönemlerinde gerçekten ilim ve alimler en yüksek noktaya ulaştılar. Değerli dinleyenler, bugünkü konuğumuz işte tam bu dönemlerde yetişen evrensel dehalardan biri. Büyük bilim adamımız. Meşhur Fen Alemi ve Filozof el -Kindi. Ebu Yusuf Yakup bin İsak el kesin bilinmemekle birlikte 801 yılında Küfe'de doğduğu tahmin ediliyor. Soyu Güney Arabistan'da meşhur Kinde kabilesinden geldiği için Kindi ismiyle tanındı. Babası, Harun el-Rişid'in halifeliği döneminde, devletin önemli kademelerinde söz sahibiydi. el devlet yönetiminde bulunan el-Memun ve el-Mu'tasım ve el-Mütevekkilin bir çağdaşıydı. Zamanın ünlü ilim merkezleri olan Basra ve Bağdat'ta öğrenim gördü. Memun ve Mu'tasım zamanında eski Yunan eserlerinin tercümeleriyle uğraştı. Bir aralık Mu'tasım'ın oğlu Ahmet'e öğretmenlik yaptı, mütevekkil tarafından hattat olarak görevlendirildi. Onun felsefi görüşlerinden dolayı, mütevekkil ona sinirlendi ve bütün kitaplarına el koydu. Ancak bunlar sonradan iade edildi. El-Mu'tamid'in hükümdarlığı esnasında Bağdat'tayken 873 yılında vefat etti. Erkindi, 72 yıllık hayatı boyunca birçok konuda araştırmalar yapmış, hemen hemen ilmin her dalında seviyeli eserler vermiş, Müslüman bir ilim adamıydı. O, filozof, matematikçi, fizikçi, astronom, hekim, coğrafyacı ve hatta müzikte bir uzmandı. Onun bu alanların tamamına özgün katkılar yapmış olması şaşırtıcıdır eski felsefenin İslam dünyasında derli toplu tanıtılmasında büyük emeği geçtiği için kendisine Arap filozofu unvanı verilmiştir. Değerli dinleyenler, felsefe, tıp, astronomi, matematik, müzik gibi 17 ayrı bilim dalında eserler veren İslam alimi erkindiğinin tüccar komşusunun oğlu, günün birinde aniden hastalanır. Yemeden içmeden kesilir. Hastalık, tüccarın işlerini sekteye uğratır. Çünkü, her işi oğlu yönetmektedir. Hastalığa çare bulunamaz. Bir arkadaşı tüccara, bu hastalığı ancak kindi'nin tedavi edebileceğini söyler. Tüccar, komşusu kindiyi bilmektedir ama şimdiye kadar sürekli aleyhinde konuşmuştur. Yine de aracı vasıtasıyla ondan yardım ister. Kindiği de kabul eder. Hastanın nabzını kontrol ettikten sonra, de hünerli öğrencilerinden birkaçını çağırır. Onlara ne çalmaları gerektiğini söyler ve sürekli o müzikiyi icra etmelerini ister. Dakikalar geçtikçe nabzı kuvvetlenen ve nefesi canlanan hasta bir süre sonra kımıldamaya, oturmaya ve konuşmaya başlar. Kindi tüccara, oğluna ne sormak istiyorsan sor der. Sorular sorulup cevaplar alındıktan sonra hasta yeniden eski haline döner. Baba müzisyenlerin devam etmesini isteyince Kindi, Hasta son gayretini gösterdi, fazlasına imkan yok, çünkü ömrü tamamdır, diye konuşur. 9. yüzyılda meydana gelen bu olay, bitkisel hayattaki bir kişiyi bile müzikinin nasıl etkilediğini göstermesi bakımından son derece önemli. Aslında insanlık müzikteki şifa kaynağının başından beri farkında. Eski Yunan, Roma, Çin ve Mısır'da müziğin tedavi edici özelliğinden faydalanılıyor. Bugün de başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde psikiyatrik hastalıkların tedavisinde müzikten yararlanılıyor. Türkiye'de henüz kurumsallaşamayan bu müzikle tedavi terapisi kişisel olarak Profesör Doktor Ayhan Songar, Yardımcı Doçent Doktor Oruç Güvenç ve Psikiyatri Uzmanı Doktor Adnan Çoban gibi sahasının önde gelen isimleri tarafından uygulanıyor. Onun zamanında müziğin bilimsel yönlerine ilişkin çok az şey biliniyordu armoni üretmek için bir araya getirilen çeşitli notaların her birinin belirli bir perdeye sahip olduğuna dikkat çekerek notalardan bahseden ilk kişi olmuştu. Aynı zamanda bir ses çıkarıldığında bunun havada kulak zarına çarpan dalgalar oluşturduğu gerçeğini ileri sürdü. Bu konudaki eseri, müzikte perdenin belirlenmesi üzerine bir terkim usulünü içermekteydi. Onun ortaya koyduğu bu notalandırma usulü, Ritim adı altındaki ölçülü müziki çeşidi kendisinden tam 400 sene sonra kölde 1190'larda müzisyen Franco tarafından yeniden ortaya atıldı. Değerli dinleyenler, müzikinin insan ruh sağlığına bu kadar iyi yönde etkili olduğu bilgimizi de bu şekilde yeniledikten sonra dilerseniz şimdi bir müzik eseriyle ara verip biz de hem ruhi hem de fiziki olarak biraz dinlenelim.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 Kule becerler, uyan ey gözlerim, gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Akra FM üm sesler onda güzel Değerli dinleyenler radyonuz Akref'e de İslam bilginleri ve icatları programında ünlü âlim Kindi'nin çalışmalarını anlatmaya devam ediyoruz. Elkindi gerek aritmetikte gerekse geometride orijinal çalışmalar yapmış, aritmetikte sayı sistemi üzerine dört kitap yazmış ve modern aritmetiğin büyük bir bölümünün kuruluşunu hazırlamıştır. Arap sayılar sisteminin büyük ölçüde Harezmi tarafından geliştirilmiş olduğundan şüphe yoktur. Ancak Kindi de bu konu üzerinde zengin katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda uzay geometrisiyle de ilgilenmiş ve kainatın kürevi olduğunu, sonsuz büyüklükte olamayacağını ispatlayarak dünyanın ve okyanus yüzeylerinin de mecburen yuvarlak olacağını belirtmişti. Astronomi ile ilgili çalışmalarında bu konuyu kullanarak küresel geometriye de katkıda bulundu. Kimyada bazı metallerin değerli metallere dönüştürülebileceği fikrine karşı geldi. Devrinde hüküm süren simya ile ilgili görüşlerin aksine Kimyasal reaksiyonların elementlerin transformasyonunu meydana getiremeyeceğinde ısrarlı oldu. Mineraloji konusunda kıymetli taşlar ve diğer taş türleriyle taş ve cevher türleri üzerine risale adlı eserleri meşhurdur. Kendisi ayrıca metalurji ve kılıç yapımı hakkında Arapçada türünün ilk örneği olan Çelik kılıç türleri hakkında risale isimli bir risalede yazarak bu konudaki bilgilerini de kayda geçirdi. Avrupa'da Alkindus olarak tanınan Kindi'nin, fizikteki hizmetleri asırlarca kendisinden söz ettirecek kadar büyük olup bu alandaki şöhreti neredeyse İbn Heysem'in şöhretine ulaşır. İbn Heysem ortaya çıkıncaya kadar optikle ilgili onun eserleri kaynak eser olarak kullanıla gelir. Fizik ve geometrik optiğe zengin katkılarda bulunur ve bunun üzerine bir kitap yazar. Bu kitap daha sonra Roger Bacon gibi ünlü bilim adamlarına rehberlik ve ilham sağlar. Tıbbı çocukluktan kurtaran ve Avrupa'ya öğreten sayılı doktorlar arasında yer aldı. Özellikle eczacılıkla ilgilenmiş, ilaçların tesirleri, sıcak, soğuk, kuru yahut yaş gibi fiziki özellikli maddelerin karışımlarının nasıl olması gerektiği, Sistematik olarak o zamana kadar bilinen bütün ilaçlarda hastaya uygulanabilecek dozları belirleyen ilk kişidir. Bu hekimler arasında reçete yazmada zorluklara neden olan dozaj üzerine hüküm süren çelişkili görüşleri çözerek müsbet yönde sonuçlandırmıştı. Elkindi üretken bir yazardı. Çeşitli ilim dallarında yazdığı büyüklü küçüklü kitapların sayısı 270 kadardı. Aynı zamanda Yunanca eserleri Arapça'ya çeviren ilk tercümanlardan biriydi. Fakat bu gerçek onun sayısız özgün eserleri tarafından büyük ölçüde gölgelenmişti. Kitaplarının çoğunun artık mevcud olmaması büyük bir talihsizliktir. Fakat mevcut olanlar onun oldukça yüksek alemlik standartını ve katkılarını ortaya koyuyor. Eserleri gerçekten yüzyıllar boyunca başta fizik, matematik, tıp ve müzik olmak üzere çeşitli konuların ilerideki gelişimine önderlik etti. Çok sayıdaki kitabı Kremonalı Gerar tarafından latinceye çevrilen kindi, ilimlerde o kadar ustalık ve maharetle kalem oynatmıştı ki, bundan dolayı Kornado onu, dünyanın 12 iki dahisinden biri olarak saymıştır. Değerli dinleyenler, izafiyet teorisi denilince hemen akla Einstein geliyor. Onun matematik ve fiziki formüllerle oturttuğu teori, zaman, mekan, hareket, çekim gibi bütün fiziki olayların izafi olduğu esasına dayanıyor. Relativite denilen bu teori, bugün birçok bilim adamınca da deneylerle doğrulanmış bulunuyor. Oysa, kısaca ifadeye çalıştığımız bu teorinin, bin sene kadar önce, bilginimiz elkindiği tarafından da benzer şekilde ortaya konulduğunu görüyoruz. Bu gerçek bugün, İlim tarihi araştırmacılarınca da kabul edilmekte ve mucidimizin hakkı verilmektedir. Albert Einstein'a göre zaman bağımsız ve mutlak değil, izafidir. Cismin hareketine göre değişir. Buna göre bir örnek verilecek olursa, ışık hızına yakın bir süratle giden bir uzay gemisini, dünyada ikizi bulunan birinin kullandığını varsayalım. Bu araç ve içindeki kişi 10 yıllık bir seyahate çıkıp dünyaya geri döndüğünde uzay gemisini kullanan ikiz, dünyada kendisini bekleyen ikizden daha genç olarak dünyaya ayak basacaktır. Uzay gemisini kullanan ikiz ışık hızına yakın bir süratle hareket ettiği için onun saatiyle 10 on yıl olan süre, dünyadaki kardeşinin saatiyle 15-20 yıl olabilecektir. İzafiyeti Varlığı bir diğerine bağlı olan iki şey arasındaki bağıntı olarak tarif eden Kindi, zaman ve hareketin izafiliğini şöyle dile getiriyordu. Zaman ancak hareketle, cisim hareketle, hareket cisimle vardır. Zorunlu olarak hareket varsa cisim de vardır. Cisim varsa hareket de vardır. Einstein mekanı da genel izafiyete sokuyor, mekanik geometrik özelliklerden de bağımsız olmayacağını söylüyordu kendi zaman ve cisim gibi mekanın da izafiiliğini söylemişti Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana Burhan imiş. Ay hay Burhan sorardım a. gözleri dim dost yüzünü görsem de ben taşrada ağlar idim olcan içinde de canimiş ay ay ben taşlada ağlar idim olcan için de Radyoculuğun Yüz Akı Akra Akra Akra Akra Akra Değerli dinleyenler Albert Einstein, cisim ve cisme bağlı olan zaman, mekan ve hareket olduğu gibi, onları inceleyen kişiye göre de izafidir demiş ve bu görüşünü hareket halindeki bir trenle örneklemiştir. Elkindiydi, yeryüzüne dikey olarak yerleştirilen bir insanın, yer ve göğe uzaklığın nispetinde olayları farklı hissedeceğini söylemişti. Einstein, zamanı da içine kattığı kainatı dört boyutlu olarak düşünmekte, Cisimde, zamanda, harekette sonlu, fakat sınırsızdırlar. Gökteki yüzey ve mekanlar da sonludur, demektedir. Kindi de aynı şeyleri söylemiş, bütün bu fiziki olayların sonlu, fakat sınırsız olduklarını belirtmişti. Her ikisi de teorilerini felsefi ve fiziki olarak ortaya atıyorlardı aralarında sadece önemli bir fark vardı. Einstein bunları fiziki sahada kullanırken, erkindiği bütün bunları Allah'ın varlığına delil olarak ele almaktaydı. Bununla beraber, Einstein da en son noktada dini düşünceye dayanmış, fiziki düşüncelerinin doğruluğu kadar dini düşüncelerinin de doğruluğunu ileri sürmüştür. 2004 Ekim ayında gazeteler şu başlıkları manşetlerine atmışlardı. NASA İzafiye teorisi doğru. NASA İzafiye teorisini doğruladı. Gazetelerde yer alan bu başlıklar zamanın göreceliği konusunda bir kere daha doğrulandığına dikkat çekiyordu. İzafiyet teorisi günümüzden 86 yıl önce 19. yüzyılın en büyük fizikçisi olarak nitelendirilen Albert Einstein ve ondan asırlar önce de alimimiz erkindiği tarafından ortaya atılmıştı. Değerli dinleyenler, Tam Türkçesi görecelik teorisi olan izafiyet teorisi, çeşitli hızlardaki araçlar veya maddelerde geçen zamanın, uzay zaman içinde değişik konumlarda bulunan gözlemcilere göre göreceli olduğunu varsayan bir teoridir. Görelilik kuramı olarak da adlandırılan bu teoriye göre uzay ve zaman bir algıdır. Diğer bir deyişle mutlak zaman diye bir şey yoktur. Uzay ve zamanı algılama biçimimiz, nerede bulunduğumuza ve nasıl hareket ettiğimize bağlıdır. Buna göre bir cismin hızına ve konumuna, çekim ve merkezine olan uzaklığına göre, zaman hızlı veya yavaş geçmektedir. Bir cisim hızlandıkça, çekim merkezlerinin yakınında, o cismin üzerinde zaman yavaşlamaktadır. Yani hız arttıkça zaman kısalmakta, sıkışmakta, daha ağır, daha yavaş işleyerek, sanki durma noktasına yaklaşmaktadır. Bir cismin hızının yanı sıra konumu da zamanı etkilemektedir. Genel görelilik kuramı, çekim merkezlerinin yakınında zamanın daha yavaş geçtiğini ispatlamıştır. Ünlü fizikçi Stephen Hawking, Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabında 54. sayfasında bu gerçeği yine bir ikiz örneğiyle şöyle anlatıyor: Görelilik kuramı mutlak zamanı çöpe attı. Bir çift ikizi düşünelim. Diyelim ki ikizlerden biri dağın tepesinde yaşasın. Ötekisi deniz yüzeyinde. İlk ikiz yani dağın tepesinde yaşayan ikincisinden daha çabuk yaşlanacaktır. Yani yeniden karşılaştıklarında öbüründen daha yaşlı olacaktır. Görelilik kuramıyla hıza ve konuma göre uzayda farklı zaman dilimleri olduğu ortaya konulmuştur. Elkendi'nin 800'lü yıllarda, Einstein'ın ise 1900'lü yıllarda ulaştığı bu sonuç, geçtiğimiz yıllarda NASA destekli bir projeyle doğrulandı. Görelilik kuramının doğruluğu iki bilim adamı, Ignazio Sifalini ve Ericus Paulus tarafından çeşitli ölçümler yapılarak kanıtlandı. NASA projeye 600 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştı. NASA'nın yetkililerinden olan Ericus Paulus, Einstein'ın dünya gibi büyük cisimlerin kendi eksenleri etrafında dönerken uzay ve zamanı büktüğünü söylediğini, kendilerinin de bundan yola çıkarak araştırma yaptıklarını belirtti. 23 Ekim 2004 tarihli Radikal gazetesinde bu önemli bulguyla ilgili şöyle bir haber yapılmıştı. Paulus, ''Şayet dünya etrafındaki uzay zamanı eğiyorsa, yakınlardaki uyduların yörüngesi değişmeliydi.'' dedi. Ve bu düşünceden hareketle, Lacius 1 ve Lacius 2 adlı uyduların yörüngelerindeki sapmayı, lazer ışını kullanarak ölçtüklerini anlattı. Paulus, ''Her iki uydunun yörüngesinde de dünyanın dönüş yönünde, yılda iki metrelik sapma belirledik.'' Ölçümlerimiz görelilik teorisinden hareketle daha önce yapılan hesaplara %99 uydu dedi. Değerli dinleyenler Zaman beyinde saklanan bir takım hayaller arasında kıyas yapılmasıyla var olmaktadır. Eğer bir insanın hafızası olmasa, beyni bu tür yorumlar yapamaz ve dolayısıyla zaman algısı da oluşmaz. Bir insanın "ben 30 yaşındayım" demesinin nedeni, beyninde söz konusu 30 yıla ait bazı bilgilerin biriktirilmiş olmasıdır. Eğer hafızası olmasa, ardında böyle bir zaman delimi olduğunu düşünmeyecek, sadece yaşadığı tek bir anla muhatap olacaktır. Zaman algısı aslında bir anı başka bir anla kıyaslama yöntemidir. Bunu şöyle bir örnekle de açıklayabiliriz. Bir cisme vurduğumuzda bundan belirli bir ses çıkar. Aynı cisme beş dakika sonra vurduğumuzda yine bir ses çıkar. Kişi birinci sesle ikinci ses arasında bir süre olduğunu düşünür ve bu süreye zaman der. Oysa ikinci sesi duyduğu anda birinci ses sadece zihnindeki bir hayalden ibarettir. Sadece hafızasında var olan bir bilgidir. Kişi, hafızası olanı, yaşamakta olduğu anla kıyaslayarak zaman algısını elde eder. Eğer bu kıyas olmasa, zaman algısı da olmayacaktır. Zaman, bir algıdan ibaret olduğuna göre de, tümüyle algılayana bağlı, yani göreceli bir kavramdır. Zamanın göreceliği, rüyada çok açık bir biçimde yaşanır. Rüyada gördüklerimizi saatler sürmüş gibi hissetsek de, gerçekte her şey birkaç dakika, hatta birkaç saniye sürmüştür. Bu örnekte göstermektedir ki zamanın akış hızıyla ilgili bilgimiz sadece algılayana göre değişen referanslara dayanmaktadır. Buraya kadar kısaca özetlediğimiz bilgilerden ortaya çıkan sonuç zamanın algı olduğu gerçeğinin bir kez daha ispatlanmış olmasıdır. Bu gerçek asırlarca önce Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemde hiçbir insan tarafından bilinmeyen bu gerçek Kur'an-ı Kerim ayetlerinde haber verilmiş, zamanın izafi olduğunu gösteren işaretler konulmuştu. Bu konuyla ilgili bazı ayetleri şöyle sıralayabiliriz. Hac suresi 47. ayeti kerime. Bununla beraber Rabbinin yanında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Secde suresi 5. ayeti kerime. Gökten yere kadar her işi o idare eder. Sonra işler ona bir günde yükselir ki o günün miktarı sizin saydığınız günlerden bin sene eder. Mearech suresi 4. ayeti kerime. Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl olan bir gün içinde ona ulaşır. 1150 yıl önce bilginimiz el Kindi tarafından, 800 yıl sonra da Albert Einstein tarafından ortaya atılan izafiyet teorisi, zamanın göreceliği konusu artık ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. 1427 yıl önce bizlere gönderilen Kur'an-ı Kerim'in, böylesine açık bir şekilde zamanın göreceliğinden bahsediyor olması, O'nun ilahi bir kitap olduğunu, zaman ve mekanın mutlak olmayan, başlangıçları olan, Allah'ın yoktan var ettiği kavramlar olduğunu göstermekte, O'nun bildirdiği ve iman edenlerin gönülden inandıkları gerçekleri, bugün modern bilimle doğrulamakta ve Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna bir kere daha şahitlik etmektedir. Tabii düşünen insanlar için, Yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalınız efendim. İslam bilginleri ve icatları. 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlap.